hiç demedim عندي Salatü ala, ala Kıymetli dinleyenlerimiz mektubat serifeden kaldığımız yerden devam ediyoruz Mektubun başında Maarifane Hazretleri evvela itikatla ilgili meseleler yazacağını beyan etti sonra e, ...salih amellerle ilgili biraz bir şeyler anlatacağını beyan etti. Ondan sonra da tasavvufla ilgili e, bazı konulara temas edeceğini söz vermişti. Tabii mektubun başı çok aylar oldu. Arada biraz işte ders yapamadığımız aylar oldu. Bundan sonra şimdi e, tasavvufla ilgili bazı şeyler beyan edecek. Yani... İtikadı çok uzun anlattı zaten, mektup 10 sayfa, 12 sayfadır. Mektuptan e, başından e, 10 sayfa kadar itikadı anlattı. Sonra salih amellerle ilgili kısa bir, e, yani bir sayfa kadar namazın bazı fazailinden beyan etti. Şimdi ondan sonra وَبَعْدَ تَحْصِيلِ جَنَاهَي الْاِعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ İki kanadı tahsil ettikten sonra, iki kanat itikad ve amel. Zaten buyurdu ki bunların e, yani amelle ilgili e, konular namaz abdest vesaire bunların şerhini beyanlı e, fıkıh kitapları tekefül etmiştir. Onun için siz fıkıh kitaplarında bunları detaylı bulabilirsiniz buyurmuştu. Ben de ise iman İslam ilmî halinde e, bunların da e, yazıldığını söyledim yani benim namaz ilmî halim ayrı var tatil erken ayrı var yani. Bu, Namazla ilgili sırf 6 abdest, gusül, Risalesi, müstakil var benim. Bunlar hepsine ayrı ayrı yazılmış. Tabii bunlar siz Arapça kitapları okuyamıyorsunuz diye. Biz onları Arapça kitaplardan, yani aslından, fıkın esasından çevirdik size, tercüme ettik. Onun için mektubat tabii bu bir mektuptur yani enniyatinde. E, mübarek zat kitap gibi mektup yazıyor ama e, burada da bir amelle ilgili konulara çok veremedi veremedim dedi. Bunları dedi. ...efendim, fıkıh kitaplarında e, bulabilirsiniz. Şimdi, itikat ve amel kanadı. iki kanadı kazanmak lazım. İki kanatsız, tayara uçmaz yani. Birinci kanat, inançtır. el i e göre itikadı tavsiye etmek, gözden geçirmek. İtikadın meselelerine biraz tafsilat verir İmam-ı Hazretleri. Çünkü, e, itikadi konular, yani fıkıh kadar uzun değil, teferruatlı, tafsilatlı değil. E bir de e, en mühim olan iman meseleleri olduğu için o mektuplarında itikattan daha fazla bahseder. Şimdi evvela itikat kanadını e, takınacaksın, yani el Sünnet'e uygun şekilde itikadını düzelteceksin. İkincisi, salih amel. E, efendim, salih ameli de e, alimlerden, işte ilmihallerden, fıkıh kitaplarından öğrendiğin şekilde tatbik edeceksin. yani e, Bilmekle olmaz, yapacaksın. Bu iki kanadı taktıktan sonra izâkâne tevfikul hakkı, Allah'ın muvaffak kılması Celle Celâlu ve Rafikan bir insana yoldaş olursa ve delilen, yol gösterici, delil rehber olursa, yani bu demek ki biraz nasip işidir demek istiyor. Çünkü tevfik-i refik olması kaydını koyuyor. Tevfik, Allah-u kulunun işlerini rızasına muvaffık kılması demektir. Vefk'ten geliyor yani vefk, muvaffakat kelimenin kökü, tevfik kelimesinin kökü. Muvaffakatta uyum demektir. Yani allah Teala'nın kulunun işlerini rızasına uydurması, muvaffak, ıı, muvafık kılması yani. Muvafık kılması, herkesin işleri Allah'ın rızasına uygun değil görüyorsunuz. Tabi yaratan allah Teala olması itibariyle her şey yaratan odur. Ama şimdi kulun ne istiyorsa iradesine göre... Yaratıyor. Adam iş içmek isterken ona zorla zemzemi çiğtmiyor. O zaman e, bu kadar insan demek iradesini, kudretini e, Allah'ın rızasına uygun işler yapmakta kullanmıyor. E, Allah Teala da bunu yaratmıyor. Ama kim manevi yola girmek, Efendim Allah Teala'nın rızasına ermek, e, manevi perdeleri açmak, seyri sülük mesafelerini kat etmek, işte vasıl denilen, işte velilerden olmak denilen, visal denilen, yani Allah'a kavuşma, ulaşma, Allah Teala mekandan münezze olduğu için bunlar hep manevi ulaşmalardır, kavuşmalardır. Bu makamlara ermek istiyor adam. E bu makamlara erişmek isteyen ne yapar? Yani aç olup doymak isteyen ne yapar? Lokantaya gider. veya hanım yemek ver der. Evde bulamazsa çıkar, arar bir yer değil mi? Susuzluğunu gidermek isteyen su arar. Para kazanmak isteyen iş arar. Evlenmek isteyen eş arar. Aramadan bir şey var mı? E Allah'a kavuşmak isteyen, rızasına erişmek isteyen de mürşit arar. Tasavvuftan bir yol arar. Manevi bir yola sülük edip intisap etmenin çaresini arar. Millet aylarca yol gitmiş. Mürşit bulmak için... Efendim bir evliya görmek için bir sene, iki sene e, gitmesi gelmesi yollarında e, efendim, geçirenler, ondan sonra orada gidip tekkede kalanlar, e, efendim, aylarca şey erbainlere, çilelere girenler, inzivalara çekilenler, e, mürşidinin bu dedikleri doğrultusunda manevi yola girenler, sonra yıllar sonra analarına, babalarına, akrabasına dönmüşler değil mi? Niye yapmışlar bu adamlar bunları? Bunlar enayi miydi? Haşa! E çünkü kimse evinde, yurdunda yiyerek, içerek, yan gelip yatarak Allah'a vasıl olamaz. Bu yüzden önce itikadını el er sünnete göre düzgün edeceksin. Sonra amelini fıkha göre dört mezhepten birine mutlaka girmen lazım. Mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür. E dört mezhepten birine de bağlanmak suretle o mezhebin fıkhına göre de amel edeceksin. Biz Hanefi mezebi üzereyiz yani genelde bu Türkiye'de. Şafiiler de var. Hepsi hak üzeredir. amelinde de buna göre yapacaksın. Değil mi? Şafiilere de biz ne diyoruz? Şafi İlmi okuyun. Çünkü sen şafiysen. Hanefi İlmi bazı meseleler fetvalarda e, ihtilaf olur. E, sen mezebine bağlı kal. Yani kendi İlmi oku diyoruz mesela. Çünkü bunlar haktır. İtikad ve amel kanatlarını taktın mı taktın. Uçuşa hazırsın. Ama ne lazım? Pilot lazım. Ben şimdi uçağa binsem süremem ki. Uçağın iki kanadı da var. Ama odur. Havalimanında dururum öyle 40 sene. Kim kaldıracak? Delil lazım. Rehber lazım. Yol gösteren lazım. Rotayı bilen lazım. Rotayı evvelce gitmiş gelmiş tecrübe etmiş biri lazım. Ha. Ondan sonra... İki kanadı olsa da benzini olmasa, işte neyse onların kendine göre benzinleri var. Değişik değişik. Uçak bilmem neler. Yakıtları yani diyelim. Olmasa gider mi bu uçak? Gidemez. Onun için allah Teala'nın mutlaka tevfikini refik kılması lazım. Yani sen istediğin için. Sen istersen Mevla da seni muvaffak eder. Mevla yaradır. Kulu ne istiyorsa onu yaradır. Mecbur olmadığı halde. Faali muhtardır, faali mucep değildir. Fakat ihtiyarı kendindedir, istediğini yaratır ama sen Rabbin istediğini yaratır, dilediğini seçer ama imtihan hikmetine mebli olarak kulunu bir şeye mecbur etmediğinden kulunun istediğini yaratır. Kulunun istediğini yarattığı zaman sen Allah'a kavuşmak istiyorduysan sana mürşit buldurur. Sen tarikata, tasavvufa girip de zikredip seyr sülük yapmak, manevi mesafeleri, Ruhani miraçya ermek. Şimdi bak bu hafta, miraç haftasındayız. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bedeniyle hem ruhuyla miraç etti. Bu ümmetin velileri bedenen miraç etmezler. Ruhlarıyla miraç ederler. Sen de bu ruhani miraçya hazırsan, ki bunun için yaratıldın. Allah'ı bilmek bulmak için yaratıldın. Kani zevk irfan. Kani zevk irfan vicdan. Diyor ya İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Hazretleri soruyor. Hani sen Allah'ı bilmek, bulmak için yaratıldın. Nerede bulabildin mi? Ölmek üzeresin. Dünyadan ahirete gitmek üzeresin. Ahirette bu işler yok. Burada ne kazandın? Orada onunla kaldın. Daha terakki yok. Daha ilerlemek yok. Bir Sübhanallah diyemezsin. Bir Allah diyemezsin. Desen fayda yok. Hepsi burada kazanılıyor. Hani Allah'ını tanıyacaktın bilecektin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ اَوَلِنْسَ اِلَّا Cinleri ve insanlar ancak beni bilsinler tanısınlar bana kulluk etsinler için خالk ettim Allah buyuruyor. Liarifun manası verdi İbn Abbas radıyallahu anhu. Marifet, irfan demektir. İrfan Allah'ı tanımak demektir. Tanımak, ilim bilmek, irfan tanımak. Bilmekle tanımak arasında çok fark var. Ne kadar hoca olsan sana alim diyorlar, arif demiyorlar. Alim olursun ama arif olmak çok zordur. Arif Allah'ını bil arifi billah. Arifi billah ne demek evliya Allah'tan? Rabbini tanıyan demek. Onun sırları var, yolculukları var. Nasıl ki sen ilmi tahsil ediyorsun, üstatlarından, hocalarından, e, e, gurbetlere gidiyorsun, uykusuzluklar çekiyorsun işte değil mi? Sarf, naif, ma, mani, beyan, bedi, tefsir, hadis, fıkıh falan. 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene okuyanlar var. Biz hala okuyoruz. Bak 40 senedir, 45 senedir. E şimdi, e, alim olursun. Ama Arif olman da işte, onun da ayrı yolu var. Onun da ayrı mürşidi var. Bir Allah dostu bulacaksın. Ve derdi, vazifeleri yapacaksın. Mürşidin istediğin kadar büyük olsun. Ne fayda eder? En büyük profesöre git. Efendim ver ona 4-5 bin lira daha vizite. Çok büyük profesör falan. En lüks hastane falan özel. Sigorta bile geçmiyor falan. Ondan sonra adam yazdı sana bir reçete. Şunu yiyeceksin, şunu yemeyeceksin, şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın. Sen reçeteyi koydun kenara. bunuska mıydı? Hiç tatbik etmedin. Ondan sonra bu ne biçim büyük profesörmüş, ordinalismüş ya. Niye? Hiç fayda görmedim. E nasıl göreceksin, dediğini, de, yapmadın, ye dediğini yemedin, hapları yutmadın, vakti vaktine riad etmedin, doktorun çeçecesi ne yapsın sana? İsterse Şeyh'in Mahmud Efendi Hazretleri olsun, sen adam olmadıktan sonra, kıyar olduktan sonra bir şey yaramaz. Yani hıyar, Türkçe hıyardan bahsediyorum. O zaman, e, demek ki insan bir defa rağbetli olacak, istekli olacak. E, gayesi hedefi belli olacak Rabbine kavuşmak isteyecek Bunun da nesi var Alim olmak için nasıl gayret ed ediyor Bir hoca olmak isteyen adam Çocukluğundan beri Arif olmak isteyen Rabbini tanımak isteyen de Onun yoluna sülük edecek Onun üstadını mürşidini bulacak Ama sonra vazifeleri yapacak kardeşim Sen en büyük hocadan okusan e, Verdiği kitaptaki dersi çalışmasan Müzakere etmezsen, etmezsen Kafanda ne kalır yani Hoca ne yapsın sana onun için mürşit ne yapsın sana? Hani sen Allah'ı tanıyacaktın bilecektin? Hani manevi iç kalbinin buluşuyla Rabbine erecektin? Hani miracı ruhani beycan? Hani ruhani miraç yapacaktın hani peygamber değilsin bedeninle miraç yapamadın? Hani ruhunla miraç yapacaktın? Ey gidi canım kardeşim diyor. Nerede bunlar? Ama bak ben yaşadığım kadar yaşayacak değilim. Yaşadığımın belki üçte biri bile belli değil. Yaşar mıyım yaşamaz mıyım? Efendim e, ne zaman ben bunları tamamlayacağım mesela? Bir şeyler okudum işte alimde oldum diye denilmez ama devamlı müteallim oldum yani. E, e, bu tarafa Elif yap çektik mi? Şimdi bulduk elhamdülillah çocukluğumuzdan böyle bulduk. 40 senedi tasavvufa intisaplıyım. 40 küçür oldu hatta 12 yaşımdan oldu şimdi 54 oldum. Bu kadar bu işin içindeyim. Ama Allah'a tanımanın neresindeyim acaba? Hala ham halat işler yapıyorum. Onun için itikadını tavsiye edeceksin. Ettik elhamdülillah. Amelde idare ediyoruz işte. Fıkıhtan bildiğimiz kadarıyla e, yani helal aran farz vacip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E tamam. E şimdi ne kaldı? Hak Teala'nın muvaffak kılması kuluna refik ve yoldaş olursa delil ve rehber olursa ki bu herkese nasip olmaz demek istiyor. Şart koydu oraya çünkü. Yembegî icab eder. Sülûkü tarikati sufiyyetil aliyyeti. Yüce sufiyye tasavvuf elinin tarikatine girmek icab eder. Uygun düşer yani. Farz değil vacip değil. Ama girdikten sonra söz veriyorsun yapacağına vazifelerini. Söz verince adak nezir hükmünde oluyor. Adak da vacip değil farz. Adak yapmak. Bir şey adak yapmak. Çocuğu maskerden selametle dönerse bir inek kesici Böyle bir şey demen farz değil vacip değil ama sen bunu dediğin anda e, çocuğunu askere gönderdin bunu dediğin anda diyorsan adak oldu bu vacip oldu artık yani kendi kendine vacip ettin tarikatın da fetvası budur sen mürşidine dersen ki ben günde beş bin Allah diyeceğim e günde beş bin Allah de demek farz değildi vacip değildi ama sen ne zaman söz verdin e söz zaten normal bir müslümana verdiğin sözde de durman vacip oluyor çünkü ve ufubilah dinle sözünüzü yerine getirin çünkü ahitler mutlaka e, sorulacaktır bütün sözler sorulacaktır ya Allah dostuna Allah için verdiğin Allah şahit ettiğin bir söz sorulmaz mı bu itibarla tasavvuf yoluna girilir ama lali tahsili şeyin zaidin niyet ne olacak şimdi? sana niyetini tasviyet ettiriyorum. Fazla bir şey, ilave bir şey kazanmak karazıyla gayesiyle değil. Ne üzerine? Alâzeli ve amel. Şimdi sen ne kazandın evvela? İki kanadı taktın dedik. Birinci kanat neydi? İnanç, itikat Eliflete göre. İkinci kanat neydi? Amel. İşte farzları, vacipleri, sünnetleri yerine getirmek fıkıhla ilgili konular. Bu iki kanadı kazandın mı? Yaptın mı? Yaptın. Şimdi tarikata niye giriyorsun abi sen? Sakın diyor bunlara ilaveten yeni bir şeyler kazanmak için girme ve neyli emrin cedidin yeni bir şeye nail olmak için sivahuma itikatla amelin dışında haricen başka bir şey kazanacağım. Ne kazanacağım? Havada uçacağım. Kuşlarla merhabalaşacağım. deniz üstüne yürüyeceğim. Keramet göstereceğim. Adamın kalbini okuyacağım. Bir dua ettim mi kabul olacak. Hemen dediklerim olacak falan falan. Böyle bir şey yok. Bunlar, bu niyetler batıl, atıl. Bu niyette olan adamlar atıl, boş adamlar. Çünkü neden? فَاِنَّ <gülüyor> زَالِكَ Bir insanın ehl itikatından itikadından ve ehl e göre fıkıhla amel etmeyinin dışında bir şey araması مِنْ تُولِ emel Kuruntudan ibaret kalır. Uzun beklentiler, e, emeller. E, bu da nedir? El-mufti ile zelel. El mufsiyi çeker götürür nereye İlezzelen. ayağının kaymasına götürür ayağın kayar kafan kırılır neden ne demek ayağın yani manevi ayağın çünkü senin derdin ne oluyor o zaman işte milletten sahir Müslümanlardan farklılıklar barındırarak onlara işte harikulade delikler göstererek ilgi çekeyim bütün dikkatleri üzerimde toplayayım e sen böyle bir niyetle tarikata girersen ayağında kayar, kafanda kırılır diyor. Böyle uzun beklentili hesaplar, yani hesap peşinde olma diyor. Mevla'nın rızasını kazanacağız da kardeşim. Rızasından büyük bir şey var mı? Ve rıbvanüm minallah ekibar. En ufak rızası her şeyden büyüktür efendim. Her şeyden büyük. Hal böyle olunca senin ne yapman lazım? Niyetini evvela düzeltmen lazım. Tarikate girerken, tasavvufa intisap ederken, mürşidde e, biat ederken, ahitleşirken, sözleşirken niyetin ne olacak? Belil maksudü minha senin burada maksadın ve gayen ne olmalı? husulü'l <gülüyor> yakini şüphesiz inanç gelsin, kazanılsın. velitmi inani itmi inani yani şüphesizlik, yatışma hasıl olsun. Nerede? fil <gülüyor> mu'tekadati inanç meseleleri Ahirette nasıl inandın? Cennete inandın. Cehenneme inandın. Sırat köprüsüne inandın. Terazi mizan hak olduğuna inandın. havz kefsin hak olduğuna inandın. Şefaatin hak olduğuna inandın. Cennetteki derecelere, nimetlere, ebediliğine, sonsuzluğuna inandın. Cehennemdeki azapların derekelerine, ve vs. Bütün ayette hadiste geçen teferruatına ve ebedi muhallet olduğuna inandın. E şimdi mesela e, bu akılları almayan her şeyi inkar ediyorlar bu muhtecile kafalı İslamoğlu tipi adamlar. Mesela cehennem e, fanidir diyor e, e, ce cehennem sonsuzdur diyenler diyor gayba taş atıyorlar ne demek yani bu son bulacak e bütün ayetler ebedi olacak diyor işte bak inanç meselelerinde adamlarda ne yok yakın meyitim inan yok niye mürşitleri yok niye tasavvuf yoluna girmemişler kendi kendilerine kitap karıştıralım derken çorba yapmışlar babası rahmetullah aleyh kabri nur olsun ahmet hoca efendi bana öyle anlattı ya telefonla konuştum bir kere konuşmak nasip oldu mübarekle ya dedi bu mutezile caferiye bilmem ne bu kadar batıl mezheplerden karışık etti çorba etti dedi ya şimdi mutezile de diyemezsin caferi de diyemezsin dedi. hepsinden biraz almış tümünü almamış ondan biraz ondan biraz e şimdi adamın itikadına ne oldu zarar ceval geldi neden işte manevi yola intisabı olanlarda bu olmuyor baştan bu da Göya bir yerlere bağlanmışlar diyorlar ama bilmiyorum onları çok iddia demem yani. E şimdi bir haytu la sen öyle bir inanman lazım ki ahirete, cennete, cehenneme inanç meseleni allah Teala'nın varlığına esma-i sıfat-ı ulyasına yani yüce sıfatlarına işte mekandan münezzeh oldu. Bak mekandan münezzeh olduğunu anlayamıyorum. Koca Nurettin Yıldız o kadar ilim okumuş Mekke'de kalmış bu kadar sene. Zaten Mekke'de kaldığından bu hale geldi. O da dava. Çünkü Ümmül Kura'da ve ahabilerden okuduğu için. E sen şimdi adam Allah göktedir diyen alimlerimiz de var diyor. Yani hiç şunu akıl erdiremiyor. Allah göğe sığar Haşa. Gök Allah'ın sonradan yarattığı bir şey. Allah Teala gökten evvel neredeydi? değil. Bunu bile akledemiyor. Çünkü neden? Şüphe var. Öyle diyen de doğrudur. Böyle diyen de acaba? Şu da doğru olabilir mi? Her gördüğü bir zayıf rivayet, uydurma rivayete tutunuyor. Halbuki nas var burada lehseke misliği şey. Allah'ın misliği yok. Ne tarafa dönseniz Allah'ın rızası, zatının rızası oradadır. Sana demiyor ki illa elini göklere açman lazım. <gülüyor> Belaların kalkması için de böyle de yapıyorsun. Bu da var. Duada elini ters çevirmek de var. E bu ne oluyor o zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Mevla Teala'ya entekema esneyte diyor. Sen diye hitap ediyor. Yunus Aleyhisselam balığın karnında la ilahe illa ente sen diye hitap ediyor. Sen kime denir? Muhatabına denir. E peki yedi kat semanın fevkinde de sen deniyor. Balığın karnı neresi? Denizin dibi. Orada da sen deniyor. E Mevla'da mekan olur mu? Bunu hepiniz anlıyorsunuz. En seri koca karılar, nenelerimiz. Ellerinden ayaklarından öptüm. Köylerdeki 80'lik, 90'lık nenelerimiz bunları en iyi anlarlar. Çünkü eden itikatları sağlam. Doğru düzgün esret itikadını öğrenmişler hocalarından, mürşitlerinden evliyaullah'tan gelen itikadı almışlar. Şimdi sen tasavvufa niye gireceksin? Yeniden inançtan hariç, fıkıhtan hariç yenilikler kazanmak için girmeyeceksin. Gayen ne olacak? İnandığım meselelerde şüphesiz inanç hasıl olsun, tereddütler zail olsun, şek şüphe Kaybolsun, yatışma olsun. Huzur gelsin. Ama e ben zaten tarikata girmeden de sağlam inanıyorum. Hiçbir şeyde şüphe etmiyorum ki Hoca Tamam ama zail olmayacak şekle gelsin. Bir teşkikin, müşekkikin. Şüphe veren birinin şüpheye sokmasıyla Ve batıl olmayacak haysiyet kazansın. Bir iradi şüphetin, bir şüphe getirenin araya bir şey sokmasıyla. Şimdi senin inancın batıl olmasın. Ne demek? E şimdi bu insanlar Mustafa İslamoğlu'nun itikadı düzgünü değil, 20 yaşına kadar. Askerden sonra böyle oldu diyor baba. Söyle dedi bana. E şimdi birçok insana bakıyorsun. Evelki itikatları böyle değil. Sonradan Vehhabinin, Mutezilenin, Cebriyenin, Mürciyenin, Müşebbiyenin, Kaderiyenin vesaire. 72 sapık fırkanın ya kendi adamlarını gördüler. Bunların bazılarının münteşeyi... Yani canlı takipçileri kalmamış diyelim. Bunların kitapları var, ilimleri yaygın. Bunları efendim okuyarak... Yani belki de ilmi biliyor onların Arapçasını okuyacak da işte bir internetten Google, Toggle, Moggle... Yani böyle şüphelere gelmişler. Adamlar şimdi ne kadar fazla okuyor zannettiğin adam o kadar şüphesi fazlalaşıyor. Yakini fazlalaşmıyor. Çünkü neden? Kaynağından almamış. E senin şimdi itikadın öyle bir hale gelsin ki bütün dünya bir araya gelse, bir konuda seni şüpheye düşürmek istese, sen dünyada tek kalsan, eğer tarikat vazifelerini tam yapmış bir adamsa, şimdi Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir, bir, birisi, ha biz onun makamına çıkanmayısak da, e, o itikadı kazanabiliriz, onun inancını. E sen şimdi öyle bir fikir yapısına sahip oluyorsun, inşallah ben de öyle, yani o itikattayımdır, sen de öylesindir. Bizim birçok kardeşimiz var bu kafada. Evet. E şimdi bunlar... Bütün dünya bir araya gelse, bizi şüpheye sokmak isteseler, itikadımızı, inandığımız bir meseleyi, Allah'ın izniyle yani Rabb'imin yardımıyla, elimizden tutmasıyla şüphelenmeyiz. Veyahut kim bir şüphe sokarsa imanımız artar biliyor musun? Daha çok ona delillerle cevaplar vermeye çalışırız, daha çok ikna etmeye çalışırız, daha çok hizmet ederiz. O şüpheyi ortadan kaldırmak için. Görmüyor musunuz? Her gün bir şüphe ortaya atıyorlar. Biz nasıl size izah etmeye çalışıyoruz delilleriyle beraber? Ama şimdi marifetçiler efendi yanında duruyorlar göyapa cana ama cana bilmem ne. Bir irfan denen adam geldi Konya'dan. Demek ki Konya'dan, Anya'dan gelseydi daha beter olacaklardı. Konya'dan gelen böyle yaptıysa bir de Anya'dan biri de gelince bakalım ne olacak. Geldi bir irfan denen adam Konya'dan, e, bu hadisler uydurma dedi. Efendi Hazretleri'nin kaynak verdiği kitaplardaki hadislere bunlar uydurma demeye başladılar. Efendinin kendi yazdığı de, tefsirde de uydurma var dediler. Bir de harama helal ettiniz dediler. Diyen adamı da Mümtaz hocamız dediler. E şimdi ne oldu? E bu adamlar tarikat derslerinde seyri sülük vazifelerini tamamlamış, efendim tarikate iyi niyetle girmiş olsalardı, böyle bir müşekkikin teşkikiyle, e böyle bir şüphecinin araya bir şey sokmasıyla, ya benim mürşid-i kamil koca şeyhim müceddit diyorsun. Asrın müceddidi diyorsun. Sizi ilan ettiniz bunu. Efendim vakıfta kurdunuz o isimle. Yazıklar olsun. O vakfı kuran, bir, bir, o vakfın sahipleri müceddit dediğim bir zatın inandığı hadisler uydurma olur mu? Onun sözünü batıl dediler kendi dergilerinde reddettiler. Certadil ilmiyle ilgili. Kulaklarımla duyduğum, yemin ettiğim, kürsülerden yemin ettiğim, efendinin sözü bizzat o sözü orada kendi dergilerinde reddediyor adam. İşte şunu demek istiyorum. Bir defa inandığın şeyde yakınin var mı? İnandığın meselelerde itfina'nın var mı? ...yatışmış mısın, huzura ermiş misin... ...yoksa karışmış mısın, bulaşmış mısın... ...bir müşekkik geldi... ...araya bir şüphe soktu... ...hadi baktın... ...premen mızıkacıları gibi... ...hepsi birden başlattılar... ...efendi tefsirinde uydurma rivadiler var deme... ...diyen adamı tutmak bu demektir... ...cübbeli hadis uyduruyor... ...e cübbeli uyduruyorsa... ...efendi tefsirini efendi hep ona yazdırdı... ...efendim... ...sen itikadında ne kadar kuvvet kazanacaksın... Tarikata girmenin sebebi bu. Mürşide bağlanırsan, zikir vazifelerini yaparsan itikadın kuvvetlenir. İtikadın o kadar güçlenir ki artık bütün dünya seni şüpheye sokmak kalksa zerre kadar şüpheye düşmezsin. Ama tasavvuftan önce normal Müslümanlar hakkında bu yakın, bu kuvvet, itikatta bu kuvvet yani herkes için konuşulamaz. Ama tasavvufa giren için herkes için de konuşulamaz. Çünkü neden? ismen girmiş, cismen girmemiş yani. Onun için ama olmalıdır. Fe inne kadem çünkü delil getirme ve nazar ve e, işte akıl fikir yürütmeyi, mali fikir ayağı la sebatı ve kararı. Onun çok sebatı istikrarı olmaz. Onun için la sebatı, onun sebatı olmaz ve la kararı. İstikrar olmaz diye Kazef'in bir saksı ki mamulin yapılmış bin çamurdan, çamurdan yapılmış bir saksı gibi alçıdan ayak taktın diyelim. Saksı gibi şey işte alçıdan kot kot ötüyor. Alçıdan ayak taktın. Bu ayakla ne kadar yol gidersin? Allah'ın sana verdiği bir ayak var. O ayakla ne kadar gidiyorsun? İnsanlar 10 kilometre, 20, 50, 100 kilometre gidiyorlar. Ayaklar o dünya geziyor adam yayan. E senin ayağın hakiki ayaksa? Bunun sebatı olur. Ama sen bunu alçıdan malçıdan bir şeylerle kendine takma ayaklar yaptıysan bunlarla ne kadar gidebilirsin? Onun için vel müstedillü yani tarikata girip zikir yoluyla imanını kuvvetlendirmeyi aramayıp sadece ben delil ararım. Delillerle imanımı güçlendirmeye çalışarım dersen bir şüpheci de getirir sana karşı taraftan uydurma bir delil niteliği taşımayan ama delil gibi gözüken bir şüphe sokar. Sen bu sefer Allah, Allah acaba? Nereden sapıttı bu kadar Müslümanım diyen ilahiyatçı hocam diyenler? Çünkü neden? Muhtezilenin bir delilini gördü. Acaba dedi işte. O acaba ile başlar. İnnemel müminünen lezine amenü billah ve resulü sümmele merteamun. Kamil müminler ancak Allah ve Resulüne iman derler. Sonra asla şüphe etmezler. İşte, acaba dediğin noktada vesvese başka bir şey. Kalbe girer çıkar. Onu demiyorum. Dillendirileni konuşuyorum. E nen hangi noktada acabalar başlatıysa, eli sünnetin delillerini tartışmaya açtıysan bitki. Onun için zikir bu işi yatıştırır. Tasavvufa giren insan itikadı çok kuvvetlenir. Görür gibi hale gelir. Dünyada cenneti görmek yok. Görür gibi hale gelir. İşte görür gibi hale gelince artık ona hangi şüpheyi getirsen şüphelendiremezsen. Çünkü o hali yaşadığı için Manevi zevk ve tatma meselesi. Tatttıktan sonra adam'a nasıl anlıyor? Adam yani bir baklava getirdiğin zaman bu baklavada efendim tuzlu mu tatlı mı, ekşimi acı mı dediğin zaman bir bir yiyecek maddesi hakkında. Yani sen şimdi bu adama bu bunu delil getiriyor ki tatlı olduğuna. İşte tatlı olmasa köpürmezdi bilmem ne falan. Delil getiriyor şimdi. Öbürü de diyor ki bu tuzlu dur tuzlu oldu, tatlı olsaydı şöyle olurdu, üstüne köpük altına giderdi, üstüne kalmazdı falan. Misal o bir delil, bu bir delil, bu bir delil. Bu adam da şimdi bir ona acaba, bir buna acaba kaldı kararsız. Sen bunun ağzına biraz koyarsan, bu bir tadarsa baktı ki tatlı. Ondan sonra bütün dünya gelse gitse ki bu acı veya ekşi. Bu adam buna kanar mı abi? Kanmaz. İşte tarikat vazifelerini yapmayan, seyriçülük tamamlamayan, zikrini bilmeyen, manevi yola girmeyen adam tamam inanmıştır, onun tatlı olduğuna inanmıştır. Mücadele de veriyordur. Ama bir manada tatmamışlar. Tatmadığından dolayı karşı tarafın şüphelerinden etkilenme ihtimali var. Ama sen buna biraz tattırdığın zaman daha bir şey okumana da gerek kalmıyor. Onun için vel müstedillu. Yani tasavvufa girmek, manevi yoldan nasibini almak, yani manevi alemden, ruhani alemden yani gözünü kapattığın zaman bir şeyler tatmak. Tattıktan sonra artık seni bozmak zor olur. Yani senin kafanı karıştırmak zor olur. Delille iş yapanın, leyselö temkinün, delille iş yapanın e, mekaneti yani bir şeyde kararla, istikrar sağlaması, yer bulması e, zor olur. Çünkü delil lehte geldikçe ona bir inancına inandığı noktada bir güç verir. Aleyhte bir delil veya şüphe veren bir delil en azından soru getiren bir konu açıldığında önüne Allah Allah bunu nasıl çözeceğiz diye düşünmeye başlar. Neyi nasıl çözeceğiz? Ahiret var, cennet var, cehennem var. Allah mekandan münezze. Neyi nasıl çözeceğiz? Ama işte delille gidersen durma, acaba deme, sorgulama noktaları gelir. Bu işler sorgulanacak işler değil. Çünkü itikad meseleleri. E buna Kur'an'dan delilin var mı? Var diyor. Ela bi zikrillahi tabu innul ulub. Ayet okuyor İmran Allah bazen. Agah olun. Ey kullarım. Uyanık bulunun. Size bir şey söylüyorum. Dikkat edin Sizi uyarıyorum. Kalpler ızdıraptadır, sıkıntıdadır, bunalımdadır, neye inancılacağına şaşırmıştır, şaşırmış bir haldedir vesaire vesaire. Kalpler biliyorsun, fırıldak yani hepimizin kalbi bir dakikada kırk işe dönüyor. Kızdığını seviyor, sevdiğine kızıyor, inandığını inkar ediyor, sevdiğine sövüyor, sövdüğünü seviyor. Yani kalp yani bu. Gördüğü etkilenmeler neticesinde döner yani. Zaten döndüğü için kalp denmiştir. Kalp, yakli bu, Arapça kelime kökeni kalp döndürmek, çevirmek. O zaman bu kalpler nasıl huzura kavuşur, nasıl sakinleşir, nasıl ızdıraplarından kurtulur, nasıl maksadını asıl eder? Adam paraları kazanmış, bütün dünyanın en büyük zengini kalpte huzur yok. Adam en büyük şöhret artist, dünyanın en büyük zenginlere ilk 100'e girmiş, ilk 10'a girmiş, şarkıcı, türkücü, futbolcu, hakep intihar ediyor. Uyuşturucu partilerinde kafasını dağıtmaya çalışıyor. Sen bu kadar dünyadan nimetin varken... Senin kafanı gidermene bir hacet yok ki, sen daha aklını çalıştırmak için para kullan. Varsa öyle bir ilaç bana da gönder. Aklımızı daha artıracak bir şey lazım. Sen ne yapıyorsun? Aklını uyuşturuyorsun. Neden? Derdimi unutayım diye. Senin derdin neden? İstediğin kadın var, istediğin kız var, istediğin araba var, istediğin her şey var. Senin niye derdin var abi? O zaman, e, benim gibi adam her derdim var. Maddi, manevi, hastalık, her türlü bela başımda. Ama huzurum var. Sabah akşam okuyacaklar mı okuyorum? O alhamdülillah. E, senin, senin niye huzurun yok? ne her şeyin var. Cık. Ama ayetin başını okusana. Kalpler neyle yatışır? Ancak Allah'ın zikriyle. Demek ki senin itikadının tam düzelmesi. Hiç şüpheler kalmaması. Acabalar kalmaması. En ufak bir şüpheci, vesveseci getirip de sana bir şey soktuğu zaman. Şimdi toplansalar senin başına. Sana bir şeyler sorsalar etseler. Kafanı karıştırsalar. Senin Uludağ gibi yerinde durup efendim, bir parçanın kopmaması için kalbinde yakini iman lazım. Şüphesizlik lazım. Bu neyle hasıl olur diyor. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle yatışır. İşte Allah'ın zikri de mürşitten öğrenilirse tesir eder. Çünkü her şeyin bir usulü var. Fes'elu ehle zikri inküntü bila tealemun. Siz zikretmenin usulünü, üslubunu, yolunu, yöntemini bilmiyorsanız işte seyri sülük. Yola girmek yürümek demek. Tarikat seyir sülük. Seyir yürümek, sülük girmek. Her şeyin yolu, yöntemi var. Sen en ufak bir şeyin ilmini tahsil etmek için o yola giriyorsun. Bir, onun bir usulü var. O usulünü öğrenerekten bir yere varıyorsun. Usulsüz kim usul bulmuş? Yani. En ufak bir şeyin bile. bir Ekmek yapman bir şey mi Ben yapamıyorum işte. En ufak bir şey. Çünkü neden onda usulü var? Onu ehlinden öğrenmem lazım. Siz bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Kur'an. Zikir ehli kim? Ömrü hayatı zikirle geçmiş. Mürşitlerdir o zaman ancak Allah'ın zikriyle kalpler yatışır. E Allah'ın zikri hangi zikir? Öyle. Televizyona bakarak, camdan bakarak Allah Allah demekle olmuyor bu işler. Bir yandan eline tesbih almış, bir yandan her tarafı gözetliyor. E bu, bunun bir usulü var sana şunu yap, şunu yap edebi budur diye tarif edecekler de sen de bu yol ve yöntem üzere devam edeceksin. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler yatışır. Onun için tarikata gitmekten maksat Keşfin açılsın, keramet gösteresin, millet sana evliyat etsin. Değil aşağı. İlk kanat neydi? Birinci kanat. itikadı düzeltmek. O daha birinci kanadın içindeyiz. Biz itikattan fazla elfret itikadının dışında bir şey aramıyoruz. El i sünnet fıkhının dışında bir amel aramıyoruz diyor. Tarikata girip niye zikrediyoruz? O itikadımızı kuvvetlendirmek için. Görür gibi hale getirmek için. İhsan makamını eriştirmek için. Cibril hadisinde müttefakun hale en sahih hadis. Hazreti Cibril'in öğrettiği iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir? Sordu o zaman. Bütün İslam aleminde ittifaklı bu hadis. el ihsan. enta abdullah İhsan nedir? Sen Allah'a görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Namaz kılarken, tavaf ederken, saadet ederken zikrederken. Felem tekun tera fe inne Sen Allah görmüyorsun ama o seni şüphesiz görüyor ya. Onun gördüğünü bilme makamı İhsan. İşte tasavvuttur. İman bellidir, itikat. İslam beş şartı, amel. İhsan nedir? Tasavvuf. Ne demek ihsan? Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Eşin tarikattan, zikirden haberi olmayan insanlar, namaz kılanlar var. Taaf edenler var ama görüyoruz tabafta nerelere baktıklarını. Kimlerle ilgilendiklerini. Görüyoruz namazda neler düşündüklerini anlatıyorlar. ve da milletin asibisin kendim gibi demiş. Kendimizden de biliyoruz diyebiliriz. O zaman e şimdi zikir üzere olanların da Allah'ı görür gibi hal üzere olduklarını da müşahede ettik. Böyle Allah dostları da tanıyoruz. E şimdi o zaman onun namazıyla benimki, seninki bir oluyor mu? Olmuyor. Neden olmuyor? E çünkü o fıkha göre abdest-i şey her şeyi tamamladı ama ilaveten ne yaptı? İlaveten seyr-i e girdi. Tasavvufa intisap etti. Ondan sonra zikrini, vakti vaktini, edebine rahat etti ve Allah görür gibi olma makamı olan ihsana erdi. Sen daha ihsana eremedin. Surette kaldın, zahirde kaldın. Görüntüde kılıyorsun aynı namazı. Onun belki sen daha da uzun kılıyorsun, hafızsın, hocasın. tarikate evliya olmuş bir zat, belki senin kadar uzun da kılamıyor. Ama o Allah görü gibi kılıyor. Sen de 40 çarşı, 40 pazar dolaşarak kılıyorsun. O zaman işin e, görüntüsüne de aldanmamak lazım. Şimdi, demek zikirle ancak kalpler yatışır. E zikir de mürşitsiz ve edepsiz, usulsüz yapılırsa kar etmez. Sevap kazandırır ama seni Allah'a yaklaştırmaz. sebep Allah'a vaat etmiş. Sübhanallah diyene bir ağaç dikiliyor. Sübhanallah ve diye diyene. Bu tamam. Ama bu de bunun manevi kazandırma yönleri olması lazım. Allah tenzih ederken Mevla ile konuştuğunu bilmen lazım. Görür gibi olman lazım. Sübhanallah ne demek huzuruna ermen lazım falan falan. Ha, bunlar nerede Sübhanallah çekenlerde? Görmüyorsun namazlardan sonra. Süp süp, süp süp süp gidiyorlar. Bir şey düşünen de yok yani. O halde Tarıkata girmekten maksat neymiş? Üstlerini atfediyor. Husulü'l yakini var diye ya yukarıda. Şüphesiz inanç hasıl olması daha ve husulü'l kolaylık ve suuleti hafiflik nerede fi ile amal salih amelleri yapmakta. Şimdi tarıkata girmeden adama 2 rekat 4 rekat sünneti zor kıldırıyorsun. Tarıkata girmiş adama sünnetler de yetmiyor. Bu sefer yasının sol sünnetinde 4 kılıyor. Bu sefer öğlenin sol sünnetinde 4 kılıyor. Halbuki normalde bunlar yok vatandaşta. Halbuki faziletli amellerde. Sonra diyor ki daha namaz yok mu diyor. Teheccüd de kıl, kıl diyorlar. Sonra işrak diyorlar, kuşluk diyor. Oruç yetmiyor Ramazan'da çünkü zikir yaptıkça ya biraz fazla amel yapayım. Ne yapayım acaba? Yolar 13, 14, 15'i de tut. Yolar her pazartesi, perşembeyi de tut. Yani ibadetler çok kolay geliyor. Tasavvuf olmayanlara bakıyorsun. Nafile bir şey yaptıramıyorsun atama. Ramazan'dan Ramazan'a tutarım diyor. Bir gün fazla tutmam diye. <gülüyor> ya mübarek yani farz değil ama. E, biraz daha nafile lazım da. Kazanç lazım kar lazım paradan fazlasını ya ben 2000 liraya geçiniyorum 4000 verseler almıyor musun nasıl iştir yani ahirete nasıl bir itikattır amellerde kolaylık geliyor tarikata girmekten maksat bir inançlarda gözle görür gibi şüphesiz inanç ve kalpte yatışma asıl olması iki amellerde kolaylık asıl olması o zaman tarikata girmenin maksadı ne diymiş iki kanat var ya itikat ve amel bunların dışında bir şey deymiş bu ikisini tamamlamakmış. İtikadı görür gibi hale getirmek. Salih amellerde de kolaylık ve hafiflik meydana getirip artırış, ziyadelik sağlamak. Ve zevalül kesâleti tembelliğin kaybolması. Ya tarikata girmeyen adam nerede gece üçte dörte kalkacak, teşhide kalkacak. el, ekserisi iki üçte ayakta ya. E niye bu fazlalık, bu oran niye bunlarda fazla? E i̇şte tasavvufun bereketi. Tembellik kayboluyor. Vel inadi inatçılık bir şey anlatıyorsun bir hadis okuyorsun bir şey okuyorsun hemen kabul ediyor. Öbürlüne bir şey okuyorsun. O nerede? Bu nerede? O niye? Bu niye? Çünkü teslimiyet yok. İnat gidecek ve taennuti işte efendim inatçılık manasıyla dediği serkeçlik yani. Enneşiyeti bunlar nereden doğuyor? Minen neslen maridi. Hep kötülüğü emreden nefis var ya. Tarikata girmeyenler hep nefsin maride kalıyor. Tasavvufa girip her tasavvufa giren değil. Bulan arayan, bulmaz her arayan. Ama yine de bulan arayan. O ayrı bir şey. Şimdi kötülüğü emreden nefis herkeste var. Hepimizde var. Ama bu tasavvufa girdikten sonra nefsin mertebeleri var. Bu en azından nereye gidiyor? Nefse emmarekten levvame'liğe geçiyor. Levvame ne demek? Hücre yanlış yaptığında kendini kınayan, nasıl yaptım diye levmeden. Öbür türlü ne yapıyor? Ne yaparsa yapıyor. Ondan sonra her şeyi mübah Ama ikinci basıma en azından ben yanlış yaptım, mekruh yaptım, müstahabı terk ettim. İnşallah aram işlemez de tabi kuluz. Bir şey olsa levme diyor kendini. Ondan sonra mülhemeye geçiyor. İlhamlar geliyor. Bunu yap, bunu yapma. Bunda Allah'ın rızası yok, bunda Allah'ın rızası var. Yani hakkında ayet hadis hadisi olmayan meseleler de olabiliyor. Şu anda yeni yeni çıkan işler var. Ama o makamı yükselince mertebesi ona ilhamlar geliyor. Sonra oradan da çıkıyor ne oluyor. Mutmainne tam Allah'ın zikriye yatış Nefsi mutmainne. Bu da Kur'an'da var lev kümevün bu da Kur'an'da var. Felehmafucuru ve ilham gelen nefis bu da Kur'an'da var. Hepsi ayetle tasavvuf eli bir şey uydurmuyor ki. Sonra nefsi razıya var. Razı yeten merziye. Sonra merziye makamına geliyor. En sonunda kâmile makamına geliyor. Eşi nefsin basamakları var. E sen bunları neyle aşacaksın? Zikirdeki basamakları aşarak aşacaksın. E sen zikirsiz, fikirsiz, murakabe'siz, rabutasız nereye varacaksın kardeşim? Hiç Allah'ı tanımam e, Sırına eremeden Ölüp gideceksin ha, Namaz abdest beni kurtarır mı Zahiren kurtarabilir Farzları vacipleri yaptıysan Haramlardan kaçtıysan Ama cennetin de sureti var hakkati var Cennette de yüksek makama erseydin Daha iyi olmaz mıydı Niye dünyada en üstlere Gözünü kestiriyorsun da Ahiret hususlarında En aşağısıyla kanaat ediyorsun Niye süfli himmet oluyorsun Ali himmet olman gerekirken Onun için inat, e, Kötülüğü emreden nefisten Doğan ne var İnatçılık var çelişlik var, çekişme var. Bu niye şöyle, bu niye böyle? Her emirleri sorgulama, yasakları sorgulama. Yani 40 kişi bana telefon etti o satraç meselesinde. Bu niye haram oluyor? Ya kardeşim sen Müslümanımsın. Hakkında hadis-i şerif var, Hazreti Alefemzi beyanı var. Bunları lanetlenmiştir diyor. Bunlarına Allah'ın rahmetinden nasip yoktur diyor. Bu kadar rivayet kaynak o, o 20 sayfa kaynak var söylüyorum sana falan falan. Adam hala bunun bir mantığı olması lazım hoca efendi. Bana bunu izah edebilir misin? Bunun ne manası var mantığı var? En sonunda dedim heykelleri görmüyor musun? Ha o olabilir dedi. E dedim heykellik var. Birinin kafasında haç var. O Bir tanelerin başında görünüyor haç var. Bir Hepsi heykel. Canlı heykelleri. Canlı yaşayanın heykeli. Ağaç şey değil ki bu tasviri değil ki. Yani hayvan şeyleri var. Hayvan canlı değil mi? filmi yok mu onlarda bilmem ne, ne varsa bilmiyorum hangi Domuz mu var ne varsa. E sen şimdi efendim kardeşim nefse emmare diyor inatçılık verir. Müslüman adam o niye öyle şu niye böyle hadis var diyorsun durmuyor. Ayet var diyorsun durmuyor. E durum bu. İşte diyor tasavvufa girersen nefse emmareden kaynaklanan inatçılıklar kaybolur. Tembellikler kaybolur. Salih amellerde kolaylıkla rast olur. İnandığım meselelerde keskin inat görür gibi itikata asıl olur. Yoksa keramete eriyim diye tarikata girersen zarar edersin. Çünkü tarikatın gayesi, zikrin gayesi itikattan amelden fazla bir şey kazanmak değil. O itikadı güçlendirmek ve o ameli kolaylaştırıp artırmak. Bu da aleden görülüyor. Tasavvuf eli olanla olmayana baktığın zaman diğer namaz kılanları konuşuyorum. Namaz kılmayanlar hiç yiraptan mali yok. Diğer musallileri... Namaz kılanlarla, işte namaz oruç ehli, ömreci hacılarla bir de tasavvuf ehlini yan yana koyduğu zaman yani bizim tarikattan marikattan bahsetmiyorum yanlış anlamayın. Genel manada tasavvuf ehlini, ya tasavvuf ehlinin hakikaten Allah ile bir irtibatını görüyoruz ya. Yani bir Arafat'ta, bir Minada, bir Müzdelife'de bir kenara çekilip şöyle bir kendi başına bir tefekkür ettiğine şahit olduk yani tasavvuf ehlinin. Geri kalanda bakmış Allah'ım ya Rabbim. Diyanetin hocası bir dua yaptı o tamam. Öptü sürdü başına amin dedikten sonra yemek içmek laga luga dır dır kır Ya bir de kendim çekileyim de şuraya. Bir Allah'ımla baş başa kalayım bir rabıta bir murakabı. Aa, yok bilmiyor ki adam. anca tasavvuf lazımdır. Lazımdır daha da güzel faziletleri vardır. Bir bundan sonraki şeyinde de ondan beyan edecek. İnşallahü Teala iman-ı Mazzele ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in. Ha, şu arada bunu söyleyeyim size. Annemin sene devresidir. E, vefat etti biliyorsunuz. Efendim Recep Ay'ın 21'inde vefat etti. Efem salı günü yani vefat seneyi devresiydi. Perşembe de yani yarın inşallah defin gününün sene devresi. Çünkü biz 23'ünde defletmiştik, Ben hapisten işte çıkmıştım sonra bir daha dönmüştüm hapse. İşte işte Fatih Şeriflerdir. İhlas Şeriflerdir. Yasin Şeriflerdir. Hatim yetişmez ama olur bazı kurslar oluyor kız kurslarında. Onu sevenler, tanıyanlar da vardır. Belki onlar cüz dağıtırlar. Efendim bizim Lale Gül de buna öne yak olsun. İşte Ahmet Yesevi de falan. E, hakkı var üzerimizde. Bizi yetiştirdi, bizi çok emek etti. Bizim çok çilemizi de çekti yani. Çok ayrılık çekti bizden. Efendim, çok üzülüyordu böyle de üzgün gitti. Yine de ayrı gitti işte. Biz hapisteyken gitti. Onun için e, annemizin ruhuna hediye olmak üzere e, neler okuyabilirseniz Bildirebildiğiniz kadar Yesevi Derneği'ne, Lale Gül'e onlar da bize ulaşır inşallah. Yarın akşam Perşembe sohbetinin yani Cuma gecesi e, akabinde, e, defin gecesinde Seney i devriyesinde inşallah ruhuna, e, kabrine inşallah ruhuna hediye ederiz. E, dedem de mübarek zat, o da onlarla beraber, Annem hepsi hakikaten salihattan idi. E, onların da ruhlarına bir e, kabirleri nur olur, pür nur olur. İnşallah size de arkanızdan okuyanlar Allah ziyadesiyle nasip eder. Ee, böyle bir kıraat yapmanız için sizi teşvik ediyorum inşallah. yarında dualarını yapacağız inşallah. Allah, teala, Allah teala hepimizin geçmişlerine rahmet. İhsal eylesin, kabullen nur eylesin. O, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alâ aleyhi ve sahibül sellem. Tesliben ketiren. rabbil alemin. Amin.